Merhaba sevgili dostlar. Bu hafta da yine çok önemli bir gündemle huzurlarınızdayız. Yıllardır biliyorsunuz bağırmayan ebeveynlik nasıl olur sorusunun cevabını arıyoruz. Ve bazen anneler diyorlar ki haklı olarak ben de 3 çocuk evladı olan bir anne olarak gayet iyi anlıyorum bu cümleleri. Her şey üst üste gelebiliyor. Tüm yorgunluklar, evin işleri, çocukların yaşlarına göre problemleri, okul öncesi dönemde bir çocuğunuz varsa onun koşuşmaları, duygu regülasyon süreçleri, öfke krizleri, inatlaşmaları, daha küçük bir Bebeğiniz varsa belki uykusuz geceler ve geçirdiğiniz bu yoğunluk içinde hormonal değişim içerisinde sizin dengelemeniz gereken bir sürü şey. Ergenlik çağına gelmiş çocuklarınız varsa evet onların ayrı ayrı problemleri. Dolayısıyla annelik dediğimiz şey zor zanaat. Gerçek bir sanat. Annelik sanatı diyoruz ya gerçek bir sanat. Peki bu sanatın içerisinde bizim can simidimiz olacak şeyler var mı? İşte bu haftaki videomuzda öfkelendiğimiz, gerildiğimiz, strese girdiğimiz anlarda bizi sakinleştirecek, sükunitimizi arttıracak esma terapi tekniklerinden bahsedeceğim. Bakalım Rabbimizin hangi esmaları bizi nasıl sakinleştiriyor ve biz gerildiğimiz anlarda hangi esma zikirlerini nasıl tekniklerle uygulayarak kendimizi sakinleştirebiliriz ve regüle edebiliriz. Kalemler, kağıtlar hazırsa buyurun esma terapi teknikleri. Birinci esmamız Ya Sabur. Sabrımın taştığı anlarda içime gelen serinlik, huzur, sükunet ol Ya Rabbim. Sabur esması Allah'ımızın sabrı ifade eden, sadrımızı genişleten esmai ilahiyesi. Bu esmai ilahiyeyi andığımızda aslına bakarsanız ne yapıyoruz? Öfkeli ve gergin anımızda. Dikkatimizi sabırlı olmamız gerektiği gerçeğine doğru yönlendirmiş oluyoruz. Peki sadece Esma zikretmek o süreci bizim için kolaylaştırıyor mu? Aslında belli tekniklerle birleştirmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle şunu öğrenelim kıymetli dostlar. Öfkelendiğimizde vücudumuzda ne oluyor? Çocuğumuzun bir yaramazlığını tırnak içerisinde gördük ve öfkemizin kabardığını hissettik. Bu sırada vücudumuzda iki temel şey oluyor. Birincisi sempatik sinir sistemimiz harekete geçiyor, adrenalin seviyemiz artıyor ve artan adrenalin bize diyor ki şu an ortamda bir tehdit var, bir tehlike var. Ya kaçacaksın ya savaşacaksın. Genelde hayatın içinde baktığımızda sempatik sinir sistemi aktive olduğunda ve bize kaç ya da savaş tepkisini verdiğinde karşımızdaki kişi bizden daha güçlüyse ve baş edemeyeceğimizi düşünüyorsak kaçmayı tercih ederiz. Ya da karşımızdaki kişiyle artık çok kronikleşmiş bir sıkıntımız varsa ve savaşsak da kazanamayacağımızı biliyorsak yine aynı şekilde kaçmayı tercih ederiz. Bu bilinçli bir tercih değildir. Sistem bunu bizim için otomatik olarak yapar. Fakat mevzul bahis çocuklar olduğunda genellikle sempatik sinir sistemimizin bu çağrısında biz savaşmak yönünde bir tercihle kullanıyoruz. Neden? Çünkü sistem biliyor ki çocuk bizden güçsüz. Bizler de çok rahatlıkla biliyoruz ki bu her zaman bizim kazanacağımız bir savaş. Görünür de tabii bizim kazanacağımız bir savaş. Çünkü çocuğuma bağırırsam, çağırırsam, hatta Allah muhafaza şiddet gösterirsem bile günün sonunda ben onun annesiyim ve günün sonunda güçlü olan da, haklı olan da benim. Böyle düşünen bir parçamız var iç dünyamızda. Bu yüzden öfkelendiğimizde genellikle ne yapıyoruz? Sempatik sinir sistemi aktive oluyor ve biz çocuklarımızla savaşmaya başlıyoruz. Adrenalin bunu yaptıran temel motivasyon, vücudumuzdaki temel kimyasal. Bir diğer kimyasal da stres anında ortaya çıkan kortizol. Kadımızda kortizol seviyesi arttıkça biz akli melekelerimizi düzgün düşünebilme kabiliyetimizi o derece baskılamış oluyoruz. Hani sınavlarda kaygı bozuklukları yaşanıyor ya sınav stresinden yapamadım diyor mesela. Bildiğim soruları bile yapamadım diyor. Ya da biri sahneye çıkacak. Sahne korkusu varsa o kadar yükseliyor ki aslında çok rahat konuştuğu, bildiği şeyleri konuşamaz hale geliyor. İşte bunu yapan şey kortizol. Bizim de kanımızda stres seviyemiz arttığı zaman, gerginliğimiz arttığı zaman o zaman ne oluyor? Ağzımızdan istemediğimiz sözler çıkmaya başlıyor. Elimizden istemediğimiz davranışlar ortaya çıkmaya başlıyor. İşte böyle. Anlarda ne yapacağız? Duruyoruz ve ilk adım olarak elimizi kalbimizin üzerine koyuyoruz ve diyoruz ki ya sabur ya sabur ya sabur yani Allah'ın şu an kalbime dönüyorum. Şu an dış uyarıcılara kendimi kapatıyorum. Çocuğumun yaramazlık gördüğüm, beni tetikleyen hali neyse, şu an kendimi ona kapatıyorum ve kendi iç dünyama dönüyorum. Kendi kalbime odaklanıyorum. Odağımı kalbime getiriyorum. Sabur esmasıyla birlikte kalbimde sempatik sinir sisteminin tam karşısında duran parasempatik uyarıyı aktive ediyorum. Böylelikle ne oluyor? Sükuneti içime çektiğim bir sürece girmiş oluyorum. Çünkü kıymetli dostlar, çocuğum. Umumuza bir ders vermek istiyorsak, bir şey öğretmek istiyorsak, yaptığı bir yanlışı düzeltmek istiyorsak yapmamız gereken ilk ve en temel şey öfkemizi kontrol altına alabilmek. İşte bunu yapmanın ilk adımı da dikkatimizi kalbimize yöneltmek, kendimizi kalbimize döndürmek ve Ya Sabır esmasının sabrı teşvik eden, sabrı açan, sabır kanallarını açan o sürecine, o akışına izin vermek. Geliyor ikinci esma'yı ilahiye. Ya Vedut, yani kullarını çok seven ve sevilmeye en layık olan Rabbim. Ya Vedut, çocuğumla olan anlaşmazlıklarımı savaşarak değil sevgiyle çözmeyi bana nasip et. Bu esma'yı ilahiyenin bizlere açtığı pedagogik kapı o kadar kıymetli ki bizler biliyoruz ki kıymetli dostlar çocukların hiçbir davranışları, hatta cümlemi başa alıyorum insanların hiçbir davranışları öfkeyle değiştirilmez. Öfkeyle bir insanı korkutabilir. Bilirsiniz. Öfkeyle bir insanı baskılayabilirsiniz. Fakat davranışlardaki kalıcı değişiklik ancak sevgiyle mümkün olur, sevgi kanalıyla mümkün olur. Ben çocuğumun herhangi bir taşkınlığı sırasında onu regüle etmek istiyorsam, orada bir davranış değişikliği oluşturmak istiyorsam ona sevgiyle yaklaşmak zorundayım. Bu değişmez bir denklem kıymetli dostlar. Anneler bazen diyor ki ya hiç mi öfkelenmeyeceğiz, bizim öfkelenmeye hiç hakkımız yok mu? Tabii ki insanız öfkeleneceğiz ama öfkelenmemiz demek karşımızdaki insana düşman gibi davranabileceğiz demek değil. Zaten bence bizler de davranmak istiyoruz. Neticede karşımızda düşmanımız yok. Çocuğumuz var. Karşımızda en çok sevdiğimiz kişi var. Evladımızdan daha yakın bir ilişkimiz var mı? Bedenimizde büyüyor dünyaya geliyor. Düşünün iç içe geçmiş canlarız biz. Tabii ki çocuğumuzu çok seviyoruz. Ama öfke geldiğinde bazen o sevgiyi perdeleyecek bir etki oluşturuyor. Duygu boyutunda değilse de davranış boyutunda bunu oluşturuyor. Sanki çocuklarımıza düşmanımızmış gibi. Sevmediğimiz biriymiş gibi davranıyoruz. Öyle hoyratça davranabiliyoruz. Bunu istemesek de o anki duygu durumu bizi buna yapmaya teşvik edebiliyor. O zaman ne yapacağız? İlk adımda kalbimize döndük ve öfkenin ilk o deli dalgasının ne bir dalga kıran çektik Ya Sabur esmasıyla. İkinci olarak Ya Vedud esmasıyla kalbimizi sevgiye açacağız. Kalbimizi çocuğumuzun sevgisine açacağız. Şunlar çok işe yarar tekniklerdir dostlar. Bazen çocuğumuz bizi çok öfkelendirdiğinde özellikle artık büyümüş çocuklarımız varsa, ergenlik çağına gelmiş çocuklarımız varsa ve davranışları bizi çok irite ediyorsa gözlerinizi kapatın ve bir imajinasyon çalışması yapın. Çocuğunuzun bebekliğini hatırlayın. O küçücük ellerini, o dolma gibi parmaklarını, o küçücük ayağını, o bebek kokusunu içinize çekmeye çalışın. O hatıralarınızı, anılarınızı bugüne getirdiğiniz bir noktada kalbinizde Ya Vedud esması ile birlikte sevgi kanalına yer açın. Böylece göreceksiniz ki bu imajinasyon çalışmasını Esma Zikri ile birlikte ne kadar tekrar ederseniz yüreğinizdeki sevgi kanalı o kadar aktifleşecek ve öfke anında dahi çocuğunuza sevgiyle muamele etmenizin önünü açmış olacak. Üçüncü Esma-i de Ya Halim yani Hilm sahibi olan kullarına yumuşaklıkla, esenlikle, rahmetiyle muamele eden Allah. Ya Rabbim diye dua edeceğiz. Ya Halim diye dua edeceğiz. Diyeceğiz ki Ya Halim taşmak üzere olan, kontrol edemediğim duygularıma esenlik ver. Bana hilm sahibi olmayı nasip eyle. Hilm sahibi olmak nedir kıymetli dostlar? Duyguları yönetebilmektir. Duygularımız ne kadar taşkın olsa da, ne kadar bize böyle taşmak anında gibi hissettirse de onları adeta böyle sınırları belirli bir halde regüle edebilmektir. İşte Rabbimizin bu esmai ilahiyesi bizim dönüştürücü gücümüzü aktive eder. Çünkü bizim çocuğumuza öfkeyle muameş etmeye ihtiyacımız yok. Bilakis öfke geldiği anlarda o öfkeyi dönüştürerek çocuğumuzun kişiliğinde ve benliğinde yaralayıcı izler bırakmak değil. Bilakis onun kişiliğini ve benliğini sağlam bir şekilde inşa etmesine yardımcı olacak bir duygu durumuna dönüştürmemiz gerekiyor. Kim sahibi olmak tam da budur. Ve çocuklar ancak bu şekilde eğitilebilirler biliyor musunuz? Bizim bir duygu geldiğinde, yoğun bir duygu geldiğinde bu duyguyu nasıl yönettiğimiz yani sinirsiz sistemimizi o sırada nasıl sakinleştirdiğimizi modeli çocuğumuz tarafından kopyalanır. Biz kendi sinir sistemimizi ne kadar sakinleştirebiliyorsak ne kadar dönüştürebiliyorsak çocuğumuz da kendi duyguları taşkın bir hale geldiğinde bir öfke nöbeti geçirdiğinde bir ağlama krizi geldiğinde yani duygular şelale denir ya taşıyamıyor çocuk artık duyguları. Ne yapacak bu duyguyla? Ağlama krizi geçiriyor. Ne yapacak bu duyguyla? Öfke patlamaları geçiriyor ama biz bunun olmasını istemiyoruz yönetebilmesini istiyoruz. O zaman o zaman ne yapacağız? Biz de öfkemizi yönetmeyi, hilm sahibi olmayı, Rabbimizin ya Halim esmasıyla birlikte öfkemizi dönüştürmeyi öğreneceğiz. Biz bunu öğrendikçe göreceğiz ki çocuğumuzla aramızdaki ilişkide çok daha kıvamlı, çok daha iyi bir noktaya gelmiş olacak. Ben bugün bu videoda sizlerle 3 esmai ilahiye ve 3 teknik paylaştım. Lütfen bunları hayatınızda deneyin. Değişimleri muhakkak bizlerle paylaşın. Ve kıymetler neler? Sizler daraldığınız, bunaldığınız, öfkelendiğiniz, gerildiğiniz zamanlarda Rabbimizin hangi esmalarına sığınıyorsunuz? Hadi yorumlarda bize yazın. Böylelikle birbirimize ilham olmaya devam edin. Önümüzdeki haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlar.